eksik yaşıyorum kendimi bazen de bazen de yalan işine gelmiyor kelimeleri üstüne giyinmek utancımın tüm çift haneli yalnızlıkların rotası içime doğru işgal halinde keşke yüreğimin Dudak büküşüyle bir gitme daha koyabilseydim yoluna Keşke alazımı kurşuna dizebilseydim kaskatı soğukluğuna Onurumu provoke edebilseydim önünde yar Bakışımın ellerine Gözlerini sürebilseydim Kıyına dair Demir atarak Biliyorum Gidemezdim Şimdi yenik bir çocuk gibi Bilyelerini karşı mahallenin çocuklarına kaptırmış Bir hükmün sancısı çalıyor kapımı Sensiz ziyanlardayım Avuntusuz çağlamaların vaktinde Büyük hikayelerin Kötü kahramanlarına yenildi düşlerim Parmak uçları Münafık sözlere mühürlendi tozlu sayfalarımın intihar kokuyor ellerim En pis biçimde Hadi bakışları Keskin gülüşünle kaldırsana enkazdan aklımı yar. Ne var yani? Böyle mi olur yangın yeri dedikleri? Böyle mi kaybedilir? En iyi bildiği oyun insanın. Son defa bağlaş kurup otursana yüreğimin orta yerine yar. Başrolü ölür mü bir filmin? Ki sen son satırı olmak istiyorsun sözlerimin. Aminler dilendim ardından. Tüm dualarımın hüzünüyle Yokluğunun en risalesi. yeni kecelerini saldım ardından. Ne yazık. yazık katli içimizdeki cellada kaldı kendimize adadığımız müebbet sevgimizin gelişlerinin sevincini mısralara dökemediğim yanım bilesin bilesin gidişine kanıyorum geldiğine kandığım gibi geldiğine kandığım gibi